Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda. Ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Oğuz İnel. Kendisiyle son yayınlanan kitabı. Zaten yoktular. Kurmaca Bir Söyleşi'yi konuşacağız. Bu kitap yakın zamanda Metis Yayınları tarafından yayınlandı. Oğuz Bey, bu çok iddialı bir kitap değil mi? Kurmaca Bir Söyleşi. Jizek'le yapılmış. <gülüyor> <Evet>. ee, <gülüyor> Ve adı da evet, zaten yani yoktular. Direkt evet, evet direkte yapılmış evet. gibi. Pardon. Yani aslında da, aslında böyle bir söyleşi yoktu gibi de <gülüyor> algılanabilir herhalde. Çünkü gerçekte yapılmış bir söyleşi değil. Ee, peki, önce şöyle başlayalım. Zaten adı zaten yoktular kitabın. Ee, kurmaca bir söyleşi nedir? Yani siz bunu kitabın başında açıklıyorsunuz ama dinleyicilerimiz için. Bunu tekrar gündeme getirsek nedir kurmaca bir söyleşi? Karşımda aslında söyleşi yaptığım kişi yok. Sadece ona bazı sorular yönlendiriyorum. Aldığım cevapları da onun kitaplarından değerliyorum. Yani sorular da cevaplar da benden. Peki bu sizin bu tarzda yaptığınız ilk kitap değil aslında. Daha önce de benzer çalışmalarınız var. Peki bu evet. böyle bir kitap yapmanın amacı nedir yani neden böyle bir e, kitap yapma fikri e, ortaya çıkıyor? yazma demiyorum yapma bir şey çünkü bu biraz da evet. değil mi neden şöyle böyle ki, bir şey söyle şöyle ki söyleşi türünden e, çalışmalarda konunun çok daha iyi irdelendiğini gördüm sorulan sorular vasıtasıyla konu daha bir açılıyor Akla takılan sorular o anda hemen soruluyor. Dolayısıyla konu daha güzel irdeleniyor gibi geldi bana. Böylesi bir fikir daha önce Nietzsche üzerine çalışırken gelmişti. Hatta orada kendime yardımcı olarak Schopenhauer'ı da almıştım. Bir yerden Nietzsche'nin hocası da sayılabilir sanıyorum. Nietzsche ve Schopenhauer'la küçük bir söyleşi başlıklı bir kitabım da olmuştu. Orada da aynı yöntemi uygulamıştım. Burada da söyleşi de karşımda Zizek oldu. Peki birçok okur herhalde ve dinleyicimiz de merak ediyordur. Bu kitaptan Zize'in haberi var mı? İzin alındı. Evet, kendisiyle temasa geçildi. Böylesi bir kitap yapılacağı söylendi. İzin veriyor musunuz dendi. İzin verdi. Çok da memnun olduğunu belirtti. Ayrıca yayın evi Zize'in buradaki kitaplarının tercüme eden kişilere de bu söyleşi gönderdi. Onların da yazılı onayları alındı. Hı hı. Evet, böyle bir kitap yapılınca e, prosedürü de bayağı <gülüyor> olmuş değil mi? Sonuçta evet. hem çevirmenler, evet. hem bizzat yazarın kendisi. Evet. Peki mesela şeyi biliyor muyuz, Zizek ile ilgili benzer bir şey yapılmış mı daha önce? Böyle bir kitap dünyada var mı? Hı -hı. Biliyorsun. Zannetmiyorum bu türden yok. Freud'la yapılmış benzer bir söyleşi şöyle ki Freud'la güya mektuplaşılmış bir yazar. Freud'la sanki mektuplaşmış gibi bir kitap hazırladı. Hangi yayınevi çıkardı belki metis hatırlayamıyorum. Evet Freud ve Spinoza mektupları. Zannediyorum, evet. zannediyorum öyleydi. Ee, bu türden bir çalışma gözüme ilişmişti ama bu türden bir söyleşi daha önce doğrusu ben karşılaşmadım. Hı -hı. Ee, bilemiyorum, belki de ilk oldu. Peki e, Dize'in tavrını biliyor musunuz? Yani e, bunu nasıl karşıladığına dair e, bir bilgimiz var mı? izin ee, verdi başladım. ama hani nasıl bunu, evet. nasıl bir? Tepki? Ha sonrasında yayın evi yayın evi ulaştırdı mı eline e, bir, bir malumatım yok. yok ya şöyle bir sorun oldu sanki e, kitabın kapağında göreceksiniz ikimizin adı yazıyor. Evet, Twitter'da bu konuda bazı eleştiriler de okurlardan geldiğini görüyorum. Sanki yazar, iki yazarlı bir kitap varmış gibi algılanıyor adeta ilk başta. Aslında bir açıdan doğru, yani oradaki soruları soran benim, sorulara cevap veren kitapları vasıtasıyla Zizek. Yani aslında kitap iki yazarlı bir kitap. Aslında ben sadece soru sormakla yetiniyorum orada ama... Fakat gene de bazı okurlar Twitter'da bunu yadırgadıklarını ifade ettiler. Hani yazar olarak gözükmeyi kabul etmiş miydi acaba Zizek bazı sorular da sormuşlar. Bilemiyorum son durumda yayına herhangi bir bilgi verdi mi kendisine? Şimdi bu ironik bir şey aslında bence yapılan şey bu kitapta. Yani zaten yoktular kitabın adı. Her ne kadar sizin isminiz olsa da ve bir kurmaca söyleşi. Kurmaca bir söyleşi. Yani bunun oyunbaz ve şey ironik bir tarafı da var. Dolayısıyla evet. bunun e, aslında algısında hemen böyle bir e, ne diyelim gören kişilerin bu doğru bir şey mi? Ya da işte şey gibi bir tavrı tam da evet. aslında onların oyuna katılması demek. Yani farkında <gülüyor> olmadan <değil>. evet. <gülüyor> ya ben öyle düşündüm en azından. Hani bu oyunun içine evet. onlar da Dahil oldular ama zaten yoktular yani <gülüyor> gibi öyle e, oyunmaz bir tarafı da var bence e, kitabın e, bu evet. da şey e, aslında e, çok e, zor bir şey yani Walter Benjamin'in de hani sadece alıntılarla oluşan bir kitap yazma projesi var e, biliyorsunuz yani bu soruları evet o hep bahsetmiş evet yani alıntılarla bir metin kurmak bu alıntıları yan yana getirip ne diyeyim mantık ve şey çerçevesinde bir paragraf oluşturmak bile çok kolay değil açıkçası diye düşünüyorum ben en azından hani kendi açımdan baktığımda bu yapma süreci nasıl oldu sizin için zor bir süreç miydi? Şimdi şöyle söyleyeyim Zizek benim çok sevdiğim bir filozof. Gerek, gerek değindiği konular olsun, gerekse üslubu olsun benim çok hoşuma gidiyor. E, ve de biliyorsunuz sinemaya çok referansta bulunur. Sinemada benim çok ilgi duyduğum bir alan. Böyle başladı sizeki okumam. E, sanıyorum hiç okumadığım kitabı da olmadı. Yani Türkçe'ye çevrilenler e, dışında, çevrilmeyenler dışında. E, ve not alarak çalışırım genellikle Kitapların altını çizerek ilgimi çeken yerlerin not aldığım için dosya hemen hemen hazırdı diyebilirim. Bütün yaptığım orada ilgimi çeken e, söyleşilerde söyleşi demeyeyim de söyleşiye almayı düşündüğüm metinlerin altını çizmekten ibaretti. Onlara uygun sorular monte ettim diyebilirim. Çok zor bir süreç olmadı aslında. Evet, peki keyifli bir süreç gibi görünüyor sanki. Kesinlikle. Kesinlikle <gülüyor> yazarken çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Evet bu zaten şey söyleşi de bayağı esprili bir e, söyleşi. Yani <gülüyor> siz hem Türkçeden örnekler evet. veriyorsunuz yani Türkçeye has örnekler veriyorsunuz. Biraz böyle şey e, evet. bir de aslında gerçekten kurgu bir tarafı var. Hani kurmaca bir söyleşi burada e, Jane e, ne diyeyim e, daha önceki eserlerinden alıntılar değil sadece e, sonuçta bir kurgunuz var sizin. E, i̇ki kurgu var evet. aslında. Bir bu söyleşinin nasıl bir e, formatta gerçekleştiği, e, ikincisi sizin e, onu nasıl gördüğünüz ve nasıl konuşturmayı tercih ettiğiniz. Sonuçta sizin gördüğünüz bir izlek var burada ve evet. e, oradan bir şey ortaya çıkıyor, bir şahsiyet de ortaya çıkıyor. E, o mesela e, şey mi? Sizin gözünüzdeki izlek olarak bunu böyle eğlenceli. Şey kesinlikle, kesinlikle. Tabii benim zizeyim aslında, kitaptaki zizeyim. Bir başkası yazsaydı belki daha başka bir zize görebilirdik kitapta diye tahmin ediyorum. Evet. Ama ben ile ve oldukça kibar bir zize karakterini yansıtmaya çalıştım orada. Evet, çok esprili ve çok kibar gerçekten. Ama kendisi herhalde o denli kibar değil, sözünü pek esirgemeyen türden de bir insan. Evet, doğru. Ben de biraz bendeki izledimi biraz öyle. Mesela tam dediğiniz evet. gibi biraz böyle daha e, ne diyeyim? E, kimi zaman daha asabi de olabilirmiş gibi geliyor. Sesli <gülüyor> Evet, Oğuz Bey bir e, ara verelim bugün ne çalalım? Tamam. Ne istersiniz? Pahalı belden kanon çalsak derim. Peki çalalım. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Oğuz İnel ile birlikte... Kurmaca Bir Söyleşi Zaten Yoktular e, kitabını konuşuyoruz. Kitap e, Metis Yayınları tarafından yayınlandı ve bu programımızın ilk bölümünde Oğuz ile birlikte bu Kurmaca Bir Söyleşi'nin e, ne diyelim kahramanı ve öbür tarafı olan Zizek'le Zize'yi e, Zize konuştuk ve kitabın neden iki isimli olduğu, neden Kurmaca Bir Söyleşi olduğu ve kitabın nasıl yapıldığına ve Oğuz Bey'in kendi kafasındaki dizek imgesine dair konuştuk. Peki ilk bölümde konuştuk Oğuz Bey, hani dizeyin izni alındı bunun için. Mesela tedirgin oldunuz mu? Yani acaba böyle bir şeye izin verilir mi, verilmez mi? Ya da olumsuz karşılanır gibi bir şey oldu mu hiç kafanızda? Tabii baştan zaten izin alınamasaydı böylesi bir kitabın ortaya çıkması mümkün olmayacaktı. Emek eba olacaktı. O açıdan tedirgin oldum diyebilirim. Zaten kitabın yayınlanma süresi de yedi ayı falan bulmuştu. Bütün bu izin süreci işte çevirmenlerin onayının alınması filan derken epeyce bir bekledik sayılabilir. Peki mesela yayın evine kitabı gönderirken tedirgin oldunuz mu bir de onu sorayım. Acaba ya da daha doğrusu mesela Metis'i özellikle mi seçtiniz? Yani Kesinlikle. hani böyle Evet. Yani neden bu yayınevi? Evet. Metis'i özellikle seçtim. Zaten ilk mesajımı gönderirken bu çalışma Metis için yazılmış bir çalışmadır deyip göndermiştim. Çünkü bu kitabı gerçekten anlayıp değerlendirecek fazla yayınevi olduğunu düşünmüyorum. Bunların arasında da Metis ilk sırada geliyordu ve gerçekten mesajıma ilk gün cevap verdiler. Hı hı. Ve şey diyorsunuz yanılmadım ve <gülüyor> kitap yerine de bulmuş oldu <gülüyor> böylelikle. Evet, yani aslında Türkiye'deki yayıncılık açısından da ilginç bir süreç bu. Yani sizin böyle bir kitap yapmanız, bunun için uygun yayın evi aramanız, yayın evinin bu süreci yani hem Zizek'le hem çevirmenlerle birlikte götürmesi herhalde kitabın kendisi kadar kitabın e, Yayınlanma macerası, hani bu geçmişten günümüze bu matbaat tarihimiz açısından da önemli bir şey aslında, değil mi? E, Tarihe giren. İnşallah tarihi, öyle de, İnşallah <gülüyor> yani, öyledir diyorum. Yani matbaat tarihi açısından da göz önünde bulundurulması gereken e, bir e, durum e, bir taraftan. Şimdi e, bu tabii sizin e, dizeyiniz ve kitapta e, bir takım alt başlıklar var ve ben kendi adıma şöyle diyeyim. Çok beğendim kitabı. Ellerinize sağlık. Bir defa bir söyleşi formatında olması ve Zize'in bir takım kavramlarını siz çok anlaşılır hale getiriyorsunuz bu kitapta. Ve e, hatta kavramlar örneklendirilerek anlatılıyor. Hani diyorsunuz? Şöyle bir kavramınız var. Benim aklıma bunu getiriyor. Ee, evet. e, o yüzden de mesela Zize'yi... E, Dediğim hiç okumamış ya da e, zizek okumaya yeni başlayacak Türkçe için diyorum yani Türkçe'de zizek okumaya yeni başlayacak kişiler için de çok bence bir nevi başlangıç kitabı olarak da düşünülebilir diye ben düşündüm. Yani siz de bir hocasınız. Dolayısıyla hani evet. o hocalığın verdiği bir şeyle de mi? Yani bu tarz bir kitap yazmak aklınıza geldi çok çok güzel söylediniz. Ben de aynı konuya değinecektim. Aslında bu yöntem benim hocalık yaptığım dönemde uyguladığım bir yöntem. Şöyle ki ders notlarını hazırlarken herhangi bir konuyu verirken A kitabından diyelim bir örnek alıyorum. Bir başka B kitabından bir grafik alıyorum. Bir başka C kitabından işte o konuları pekiştirecek bazı metinler ilave ediyorum. Hep böyle harmanlayarak oluştur Ders notlarımı en iyi şekilde anlaşılabilsin diye. Hani bazı hocalar tek bir kitap takip ederler. Hep ondaki örnekler verilir, ondaki grafikler yansıtılır. Ben öyle değil. Hep farklı kitaplardan yaptığım alıntıları harmanlıyordum. Burada da yaptığım aslında bu oldu. Belli bir konu hakkında Zek'in farklı kitaplarından yaptığım alıntıları bir yerde bir araya getirdim. Evet... E Peki kavramlar yani kitap aslında kavramlar üzerine yani sizin kavramları ee, kavram neden kavramları yani neden bu kavramları seçtiniz ee, bunlar hani sizin en çok öne çıkan kavramları mı ee, yoksa tabi burada mesela kandan yola çıkarak ürettiği bir takım e, kavramlar da var yoksa daha hani lakam Lacan açısından e, en önemli olan ki kendisi de söylüyor mesela Obje pötü ağa, benim en büyük buluşumdur diyor Lakan sözgelimi. İlk bölümde bu kavramların üzerinde durmamızın nedeni Lakan'ı daha iyi tanıtabilmek amacıylaydı o açıdan. Peki mesela bu bölümlendirmeyi nasıl yaptınız? Yani kitapta birden fazla bölüm var. Evet kavramları konuşuyoruz. İkinci oturum mesela okur soruları. Bölüm. Evet ikinci bölüm oturum, ha, yani sonra, ikinci oturum. Evet. okur soruları. İkinci oturum. İkinci oturum. O oturumda artık birinci bölümü bir tarafa bırakıp bir yerde lakanı biraz bırakıp daha çok zekin üzerinde durduğu konulara eğilmek istedim orada da. Dediğim gibi farklı kitaplarında özellikle anlaşılır bulduğum, benim ilgimi çeken, başkalarının da ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bazı konular üzerine değinerek onları açıklamak istedim. Burada da gene harmanlama yöntemi kullandım. Peki neden oturum olarak düşündünüz bunu? Yani bir söyleşi ve iki oturum daha akademik bir şey gibi mi? Evet. Yani biraz önce hani müzik girdi araya daha sonra devam ettik yani ya, ikinci oturumdayız gibi. Şimdi orada da onu düşünmüştüm. Hani bir nefes alalım da ikinci oturumda da başka konulara geçelim diye. Evet. Ya aslında biraz da canlı, sesli bir şey. Oturum bunu da çağrıştırıyor değil mi? Hem çok sesliliği hem de bir <gülüyor> Evet, birazcık benzesin diye. Evet. evet, Oğuz Bey programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Sizin biterken, bitirirken eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler var mı? Dediğim gibi şayet Zeki yani tanıtmak açısından bir işe yarayabilirse kitapta doğrusu çok mutlu olurum. Çünkü Zeki'nin pek çok kimseye, kimseye verebileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Çok birikimi olan bir insan, çok ileri görüşlü bir insan. Sadece felsefi anlamda değil, politik anlamda da izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yararlı olabilirse çok sevinirim. Peki... E Önerir misiniz bu tarz kitapların yazılmasını? Kesinlikle. Eğer ki o yazarı anlamamıza yardım edecek bazı kapalı kavramları daha açık hale getirecek kitaplar bu şekilde yazılabilirse mutlaka yararlı olur diyorum. Evet. Uz Bey çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ben çok daha teşekkür ediyorum. Kitaplarda bir arada olmak dileğiyle. Ellerinize Sağ sağlık. Sağ olun efendim iyi günler. Evet bugün 95.0 Açık Radyo'da Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Oğuz İnel'le birlikte Zaten Yoktular Kurmaca Bir Söyleşi, Slovak Zizek, Oğuz İnel kitabını konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar